E, kubbelerim altta saklar. E, Allah çok kısmıştır. Allah çok kısmıştır. Ben delillerimi kubbelerim altta saklarım biliyorum. E, yani e, bir nam altında. Mesela <gülüyor> birisine bir fran tabii e, tabiiyetleriyle adamın jannet sahibi ol diye de yak yak yakışmazsa yak, yak, bunun havada öyle diyeceğim ama değil. Allah onu onu saklamıştı onu. Allah onu saklar. Yer ne kimsin yer yer ne Birisi üstünü biterek ar. pis adamdır. Ama biri Kimse Kimciye geldi şimdi bizim şeydi de gele su köti. Altıdaki su köti dedem diye. Su köti dedem diye. yani ya kadar kötü ve insanlara diyecek darasma huys varsa onu da veri onlara haklarıyla sattık. Çünkü haklısın biliyorsun, sen biliyorsun üniversitede. için ikram. Böyle yap. Ona benim ikram gönderimin arttı benim